Devletin yıkılmasına sebep olacak illeti öğrenmek ister. Ne dersin vezirim? Devletin hali çok şükür yerindedir. Hacep Osmanoğulları da çökmeye yüz tutar mı ki? Sultanım, bu mevzuda en iyi cevabı siz de çok iyi bilirsiniz ki, devrimizin en büyük alimlerinden Yahya Efendi Hazretleri verir. İleri görüşlülüğü insanı şaşırtmaktadır. Siz de uygun görürseniz, Devleti yıkacak illeti ona soralım. Peki. Bir ferman hazırlayın. Ee, şöyle deyin. Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem öyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? oğullarının akıbeti nasıl olur? Hmm. Yahya Efendi Hazretleri, sultanım size bir ferman gönderdi. Ver bakalım neymiş? Hmm. Ve Yahya Efendi, fermanın arkasına bir şeyler yazarak elçiyle Sultan Süleyman'a geri gönderir. Sultanım, Yahya Efendi gönderdiğiniz fermanın arkasına kısa bir şey yazarak geri gönderdi. Ver bakalım şu kağıdı. Ne mi lazım mı? Bu ne labalıktır? Bu ne gayri ciddiliktir? Tez kahve hazırlayın. Yahya Efendi'ye gideceğim. İki sultanım. hemen. Hmm. Hoş geldiniz sultanım. Şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam. Lakin biz sana ciddi bir sual sorduk. Gayri ciddi bir cevap aldık. Bizi geçiştirmeyiniz lütfen. Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm. Ve kanaatimi de açıkça arz etmiştim. İyi ama ben bu cevaptan hiçbir şey anlayamadım. Sultanım, bir devlette... Zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyuka çıksa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, Sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, Bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, Bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyete vesile olan itaatisi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir. Senaryoya uyarlayan...